tebeşir kaydı rol Kaydı alabilir miyim arkadaşlar? Orada. Nerede ya? O sarı beyaz yok mu? Beyaz da var al. Ha neredesin? Beyaz istiyor Ya, ya Orada bir su, de su de getirsin aşureye biz abi. Su var ben ben getirdi. getirdi. Bana bir de mendil getir ya. Ellerimi böyle poş bitir. Bu ne? Hocam. Beyler camı açtınız mı? Abdefenis. Sağol kim? Akhi, klas işbrişör. Tabi var akhi. Durmadan sohbetler, programlar devam ediyor. <|hi|> Yukarda oturacağız mi? Oturacağız, toplu halde. Yapacağız. Bakalım. Kardeşleri özledim. İnşallah. Wir wollen anfangen äh, Guck mal, weil dieses Thema ist sehr lange Wer von dieser Klasse B ist, soll sich hinsetzen Und wer nicht von Klasse B ist, soll bitte zu seiner Klasse gehen Das ist sehr wichtig Wo ist die Liste von den Anwesenheitslisten? Bruder, wir wollen Klassen sprechen Allah r.a. Liste, schnell Fatih Çelik. Abi tamam. lütfen oturun, sessiz olun lütfen. Fatih Çelik. oturun. İzzet lütfen. Lütfen bakın, çok uzun konu. Hüseyin 32. Bak Hüseyin diyor. Hüseyin burada mı? Burada ha? ha sen misin? Diyorum, Hüseyin kim? <gülüyor> ben asar Hüseyin diyebilirde. Resul. Resul kim? Sen resul müsün? Yasin. <gülüyor> <yap? gülüyor> Abdülkerim. Ahmet Yasir, lütfen. Ya. Derse başladık. Abdülkerim. Eyafiyet Enes burada mı? Enes nerede? İsmail, Hufmal, Enes'le. Komm Enes komm kom rein bitte. Muhammed Ali, Dündar. Muhammed Ali. <gülüyor> Muhammed Ali. <gülüyor> Hadis, Eleni. Burda. Izzet, Faruk. Faruk Berksöz. Faruk, Faruk. Sen ydiyil şey mi kaynço? Faruk, sen ydiyil mi? tamam. Onu de gevan. Faruk, Faruk. Burda. Sedat'kin. Tamam. Hadi ismi okuyun, okunmayanların ismini yazsın Yazın, hemen listeyi ver olar kendileri yazsın. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Lütfen şu kapıyı artık örtün. Onlara söylüyorum erkekler, diz oluştirin dizayn. Bitti bak. El uz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala nebiyyna Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'du. Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, sabahki dersimizde bana görev verilmiş olan konu meleklere imandı. Ve kendiniz gördünüz 50 dakikada ne kadar hızlı ve ne kadar fazla getiremeden uğraşmam gerekiyordu sığdırmaya. Bu şimdi anlatacağım konu ahirete iman. Ahirete iman olay meleklere imandan daha geniş bir konudur. Aslında sırf ahirete iman kendisine göre bir hafta sonu işlenecek bir seminerdir. Ama bize bu kadar bir vakit verildi bu vakit içinde. Sizlere en önemli konuları anlatacağım her Müslümanın bilmesi gereken ahiretle ilgili en önemli meselelere gireceğim yani şayet hepsini anlatamazsak bu derste zannetmeyin ki başka durumlar olmadığını başka bir şeyin olmadığını sadece bugünkü derste yetiştirdiklerimizi anlatmış olacağız de artık inşallah başka bir sempozyomda başka bir sohbette bir araya geleceğiz ahirete iman el iman bil bil-yevmi'l-âhira, imanın altı şartından bir şartıdır. Ve onun tümünü veyahut bir kısmını inkar etmek nedir? Kişi dinden eder ve İslamiyeti olmaz. O yüzden bizler e, bilmemiz lazım, iki şey iman etmemiz lazım. Ahirete iman derken bir ahirete iman edeceğiz. Ve ahiret tamamen gaybidir Yani daha önümüzde olacak olan bir hadisedir. Ahiret günü daha olmadı. Ahiret günü oldu mu? Olmadı daha. Yani o gün e, Almanca X-Tag dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin tayin etmiş olduğu bir gün var. O günü sadece Allah Azze ve Celle biliyor. O gün vuku mutlaka bulacak. Ve o günün vukusu bulmasında bir sürü hadiseler gerçekleşecek. Biz bu hadiselerden sadece bir kısmını ve bazen anlatabileceğiz. Çünkü e, vaktimiz olmadığından dolayı. O yüzden her mümin gayba iman etmesi lazım. Ve bunu Bakara suresinde Allah Azze ve Kur'an'da da söylediği gibi onlar gayba iman ederler. Kimler? Müminler. Onlarla kasıt kimdir? Müminlerin gayba iman etmesi. Peki şeriata göre, İslam fıkhına göre, itikadına göre, İslam dinine göre Ahirete iman ne demektir? Yazın bu cümleyi mutlaka yazın. Nedir? Bütün ahiretle ilgili gaybi olan meselelere iman etmek demektir. Ahirete iman Allah Azze ve Celle'nin bize farz kılmış olduğu şekilde gaybi habere teslim olmaktır. iman etmektir. Bütün bu ahiret içinde olacak her şey teferruatlı Olacak bütün haberlere iman etmektir şüphe etmeden, tereddüt etmeden. Eğer bunlardan bir tanesine insan tereddüt ederse dedik ki kişinin imanı geçersiz olur. Ve kıyametin ahiret gününün çok isimleri vardır. Bir şeyin Araplar fazla ismini verirse onun manası nedir? O günün büyük bir gün, önemli bir gün Allah katında çok bir değerli gün olduğunun manasındandır. Biz bazı isimlerini vereceğiz. Bir, yevmül ahir diye bilinen son gün veyahut da ahire, ahiret diye söylenir. Veyahut da yevmül azife, yani çok yakın bir gün. Azife Arapçıda yakın bir gün demek. Yani yevmül azife, çok yakın bir zamanda gerçekleşecek olan büyük o mahşer günü. Ondan sonra yevmüttelak var, yani buluşma günü var. Yevmül ba's var, dirilme günü. Efendim yawmut tegabun, yawmul tenat, yawmul cem, yawmul hisab, el hakka ve böylecene bu isimler var. Bunlar nedir? Kıyametin isimleridir. Alimlere göre 25'e yakın ismi var. 25 tane yakın Kur'an ve sünnette sahih olarak gelmiş olan isimler olduğunu bizlere bildiriyor. Ancak bu Ahiret gününe imanda çok önemli bir mesele var. Nedir o? Tertip meselesi. Tertip meselesi ne demektir? Bazı insanlar harita çiziyorlar. Harita çiziyorlar. Ne diyorlar? Diyor ki insan işte kabirden kalkacak. Bu kabirdir. Kabirden kalkacak, mahşer olacak. Mahşerden sonra şefaat olacak. Şefaattan sonra hesap olacak. Hesaptan sonra e, silahat olacak sıraattan sonra işte kantar olacak. Anlatabiliyor muyum? Kantar olacak. Bu tertip hakkında hiçbir tane sahih rivayet yoktur. Anlatabiliyor muyum? Yani önce hesap mı olacak, şefaat mı olacak, kantar mı olacak, sıraat mı olacak? Bunun tertibi hakkında yani merhalesi hakkında hiçbir tane sahih rivayet yoktur. Ama alimler ne yapıyorlar? Ayet ve hadislerden ...anlayışlarını çıkartıyorlar. O yüzden böyle haritalar çiziliyor. Hatta bugün poster olarak satılmaktadır. Nedir böyle işte çizmiş... ...o şöyle olacaktır. Ha bu... olabilir de olmayabilirdi. Ama bunun üzerine iddia etmek, tartışmak... ...doğru değildir. Niye? Çünkü... ...hiçbir sahi rivayet yoktur. Ne üzerine rivayet yok? Yani ahiret gününde... ...hangi şey önce olacak? Havuz mu önce olacak? İnsanlar peygamber havuzundan mı içecek? Ne zaman içilecek? Cennete girmeden önce mi içilecek? Havuz hesaplar önce mi olacak, sıraattan sonra mı vesaire Bunun hakkındaki iddiaları kim iddia ederse ne yapmış olur? Delilsizce konuşmuş olur. Delilsizce konuşmuş olur. O yüzden bilmemiz gerekir ki evvela Allah Azze ve Celle bizlere bunu kitabında ve sünnetinde bildirmemiş. Ve Arapça kelimesinde 3 tane kelime var. Bu çok önemli. Birincisi Elba'si el-baas dediğimiz ikincisi el-nuşur el-nuşur bir de el-miad bu kelimeler hep geçiyor sünnette hadiste Kur'an-i kerimlere baktığımızda ayetlere baktığımızda ya-baas diye kelime geçer ya-nuşur geçer ya da miat geçer üçü de farklı manadır dil edebiyatında baas dirilme demektir Nuşur geri göndermektir. Bu da geri dönmektir. Ancak üçü de İslam'da aynı manaya geliyor. Nedir o? Yani a, ölümden sonra dirilmeyi kastediyor. Bahs de zaman, nuşur denildiği zaman, nüşur denildiği zaman, miat denildiği zaman İslam bunun üçünden de aynı. Çünkü bazı felsefeciler bunları öyle manalara çevirmişler. Aslı olmayan, aslı olmayan delillerle bunları ne yapıyorlar? değiştiriyorlar. Halbuki üçünün de manası aynıdır. Elba's ne demektir? Allah Azze ve Celle ölüleri diriltecek ve onları kabirlerinden çıkartıp hesap verecek, hesaplarını isteyecek. Nuşur vel mead vel haşir kelimelerin hepsi aynı manadadır. Yani hepsi ölümden sonra dirilmeyi anlatıyor. Ve baktığımız zaman aziz kardeşlerim ahiret günü hakkında çok şüpheye düşen insanlar olmuştur. Bunların başta birincisi peygamber zamanında yaşayan müşriklerdir. Yani tekrar dirilmeyi mümkün olacağına inanmamışlar. O yüzden zaten Aleyhisselatu vesselamı büyük bir şekilde mücadele etmişler. Eee <gülüyor> nedir? Aleyhselat ve selama inkar edenler ne yapmışlardır? En çok bu konuda peygambere karşı mücadele etmişlerdir. Yani tekrar ölümden sonra dirilmenin mümkün olamayacağını o yüzden getirdiği haberi kabul etmemişlerdir. Kur'an'ı, İslam'ı kabul etmemişlerdir. O yüzden İslam dini ahirete imanı en geniş işlediği konulardan bir tanesidir. Üzerinde çok durduğu konulardan bir tanesidir. Bunu nereden anlıyoruz? Bir. Nereden anlıyoruz? Çünkü Allah Azzele Celle her zaman kendine imanı ahiretle birleştiriyor. Allah'a iman edenler ve ahirete iman edenleri bir tutuyor. Aynı zamanda hadis-i şerifte de kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa hep böyle bir tutuyor. Bir tutmasının sebebi nedir? Yani ahiret gününe kesin olarak tereddütsüz, zerre kadar şüphe olmadan... Ölümden sonra insanların dirileceğine iman etmektir. Ama tabii o yüzden Allah Azze ve Celle durmadan ahiret gününü, o büyük buluşma gününü ne yapıyor? Kendi ismiyle beraber zikrediyor. Hadis-i şeriflerde aleyhissalatü vesselam önemli bir şey söylemek istediğinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden böyle yapsın ve yoksa böyle yapmasın diyerekten vasiyetlerde bulunuyor. İkincisi Kur'an'da ve sünnette. Ahiret çok zikrediliyor. Bu da neyi gösteriyor? İslam'ın, uymayalım beyler, İslam'ın ne kadar ahiret gününe önem gösterdiğinin işaretidir. Üçüncüsü, Üçüncüsü ise, İsminin çok olması İslam dilinde, Kur'an'da Allah Azze ve Celle 25'ten fazla isimle ahiret isimini seslenmesi, Neyi gösteriyor? Bu konunun önemli olduğuna, Allah Azze ve Celle bu konu üzerinde çok durduğunu bize gösteriyor. Sebepleri nedir? Bir, ne dedik? Müşrikler El-Casya suresinde geçtiği gibi, müşrikler en çok peygambere ahiret gününde inkar ediyorlardı. Diyorlar, tamam sen doğrusun, iyi adamsın, söylediğin haktır ama ahiret diye bir şey olamaz. Tekrar biz toprak olduktan sonra bizi diriltecek bir güç olabilir mi diyerekten hep inkara gitmişlerdir. İkincisi, İslam neden bu konu üzerinde çok durmuştur? Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki peygamberlerin dini olan İsa Aleyhisselam'ı ve ondan önceki Musa Aleyhisselam ve diğerlerin dininde tahrifler, bozulmalar olduğundan dolayı artık bu konu ahirete iman doğru dürüst net olmamış, kaybolmuş, netliğini kaybetmiş. O yüzden Musa Aleyhisselatü Vesselam gelmesiyle ahiret gündemi... Ahiret hayatının tekrar canlı bir şekilde, detaylı bir şekilde ne olmuştur? insanlara Kur'an ve sünnet getirmiştir. Bu da neyi gösteriyor? Ee, eski dinlerin bu konuda kaybettiğini, buraya birazdan geleceğiz. Eski dinler ahireti nasıl düşündüklerini anlatacağız. Yine İslam dini bu konuda üstünde titiz durmasının sebeplerinden bir tanesi de İslam dini insana bir hedef kırmış hedefsiz yaşamaması için ahireti durmadan hatırlatıyor niçin çünkü ey insan sen oyuncak için eğlenmek için yemek içmek için yaratılmadın Allah subhane ve teala kulluk yapman için yaratıldın ve yarın öldükten sonra diriltileceksin ve hesaba çekileceksin ne yaptığından vereceksin diye hesap vereceksin Ha bunun için bir sürü deliller var Tek tek anlatabiliriz de ama hızlı geçmek için çünkü vakit yetmeyecek. Mesela et tegabunda Allah Azze ve Celle en net hükmü söylüyor. Z'amellezîne keferu ennen yub'asû kul bela ve rabbi letub'asunne thumme letub'eunne bime amiltu ve dâlike alallâhi yesîr. <gülüyor> ne demek bu? Allah Azze ve Celle diyor ki Tegab'un suresinde kafir kendiniz, kafirler Zannedenler zannettiler ki yani kafirler zannettiler ki ölümden sonra dirilmeyecekler. Bu kimin zannı? Kafirlerin düşüncesi. Şimdi Allah kendisiyle yemin ediyor. Kul bela ve rabbi de ki bilakiz Allah'a yemin olsun ki mutlaka dirileceksiniz. İsteseniz de istemeseniz de işte başka ayette diyor ki isterseniz taş olun, isterseniz demire dönün. İsterseniz aklınızdan geçirilecek bir varlığa dönüşün ama sizi gene diriltecek Allah subhane ve teala. Bu tehditden daha büyük tehdit olamaz. Anlatabiliyor muyum? İstersen diyor taş ol, öldükten sonra istersen kendini demire çevir, istersen bugün kilisedekiler şimdi yeni adet çıkmış, ateşte yakıyor ya, toz haline getiriyor. Bu işte ayetin delilidir. Anlatabiliyor muyum? Kül haline getiriyor. Ne yaparsan yap, Vallahi diyor Allah Azze ve Celle, Rabbine yemin olsun ki seni diriltecek, sonra da senin yaptıklarından seni hesaba çekecek. Bu en büyük ahiretin sebeplerinin şeyini anlatıyorum. Ve yine metodundan Kur'an-ı Kerim deliller getirirken, konumuz nedir şimdi? Ahiretle tekrar dirilmenin, delilleri. Birincisi dedik Tegab'ın suresinde Allah Azze ve Celle yemin ediyor muhakkak diriltecek. Ne pahasına olursa da olsa insan ne yaparsa da yapsın cesediyle onun cesedini, ruhunu bir araya getirip sonra onu hesaba çekeceğini bize bildirir. İkinci nedir? İsra suresi. 49 ile 52. ayete kadar detaylı bir şekilde Allah subhane ve teala orada anlatıyor insanı ilk nasıl yarattığını. İlk yaratan ikinci kez hayli hayli yaratabileceğini insanlara uyruyor. Ne diyor? كَمَا بَدَعْنَا اَوَّلَا خَلْقٍ نُعِيدُهُ Diyor. Biz nasıl birinci kez, ilk kez sizi yarattıysak bunu tekrar iade edebiliriz. Tekrar yapabiliriz. وَعَدًا aleyna Ve bu bizim üzerimizde bir yemindir, bir sözdür. Allah Azze diyor ki وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّ failin Diyor ki bu bizim üzerimizde bir sözdür. Ve biz bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Ahiret günündeki bu günün gerçekleşmesi için Allah Azze ve Celle diyor. Nasıl ilk kez yarattıysam tekrar yaratacağım. Bu benim üzerimde bir borçtur diyor. Ve ben bunu mutlaka uygulayacağım. Üçüncüsünde yine Zuhruf Suresi'nde. Bizlere Zuhruf Suresi'nin 11. ayetinde yapmayalım beyler. 11'i ahireti konuşuyorum. Şu anda ahireti duyan uyuması... Kendini sirkelemesi lazım. Bu işi şakası yok. Biz ahireti konuyuz. Yarın ne olacağımızı konuşuz. Buradan geleceğiz çırıl çıplak, yalın ayak, sünnetsiz halde insan dolaşacak şaşkın bir şekilde. Elhamdülillah. O yüzden bu bir imani mesele. Biz burada teori bir bilgi aktarmıyoruz. Bu nedir? Gerçek olacak. Hakikat nedir? Va'den aleyna. Bu Allah'ın kendi üzerine vaadidir. Ve bunu mutlaka gerçekleştireceğim diyecek bir olay için hazırlığını nasıl yapmamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Zuhruf Suresi'nin 11. ayetinde yine biz neyi konuşuyoruz şu anda? İspatları. Hangi ispatları? Tekrar dirilmenin ispatlarını Allah Azze ve Celle bize farklı örneklerle veriyor. Birinci örnek neydi? Yemin ediyor. İkinci örnekte ilk yaratılışı anlatıyor. Üçüncü örnekte bizlere uyarır Bak diyor nebata. Bir toprak. Hiçbir şey kupkuru bir toprak. Bir damla su üzerine geliyor. Sonra yemyeşil oluyor. Bir e, fidan koy ekiyorsun. Ağaç olu veriyor Anlatabiliyor mu Bir fidan ekiyorsun. Ağaç oluyor. Meyvesi çıkıyor. Bunun, bu nasıl oldu? Bunu kim yaptı? Bu güç kimin elindedir? Allah Azzele Celle'nin olunduğunu bizlere diyor ki etrafındaki nebata bak. E, yeşilliğe bak. Onları nasıl değiştirdiğini. Ve yine... Dördüncüsü ise bize haberlerle uyarıyor. Haber veriyor. Kimlerle? Kıssalarla. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıyla. İbrahim Aleyhisselam Allah'a sormuş. Ya Rabbi sen nasıl yaratıyorsun? Sen nasıl diriltiyorsun? Bunun üzerine aleyhisselatu Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a gösteriyor. Diyor ki al şöyle şöyle yapacaksın. Sonra göreceksin nasıl yarattın. El mühim haberle bizlere ahiretin mümkün olacağını haber veriyor. Hangi haberle? İşte İbrahim Aleyhisselam'ın sorusu üzerine veyahut da katilin dirilmesi veyahut da Ashab-ı Kehfin gibi veyahut da beni İsrail'den birisinin ölüp diriltip sonra katilin kim olduğunu gösterdiği gibi Bakara Suresinin 55 ile 57. ayetinde. Yani haberlerle hangi haberlerle? İbrahim Aleyhisselam'la ilgili haberde anlatıyor Beni İsrail'in başına gelen diyorlar bize Allah'ı göster. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bütün hepsini öldürttürüyor. Öldürdükten sonra yine onları diriltiyor. Diriltiyor. Öldürürler. Hepsi bunlar öldüler. Sonra bir müddet sonra onları diriltiyor ve Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Ve ondan sonra ne oluyor? Diyor şimdi teşekkür etmeyecek misiniz? Şimdi teşekkür etmeyecek misiniz? O yüzden bunlar dedi, bu haberlerle Allah Azze ve Celle bizleri anlatıyor. Akli deliller, ahiretin vuku bulacağına, bunlar Kur'an'daki delillerdi. Akli deliller nedir? Akli deliller yani, bir insana akli olarak, çünkü kimi var Kur'an'ı anlayamıyor, kabul edemiyor, ona akli delillerle de biz, ahiretin vuku bulacağının mümkün olduğunu ve gerçekleşeceğini, aklende, akla ters olmadığını, uygun olduğunu, İspatlıyoruz. Nasıl? Diyoruz ki hiçbir zaman insan abez için bu kainatta her şey bir amaçla yaratılmış olan bir kainat, insanların o kainatın içinde her şey milim ölçüsüyle yaratılmış, eksiklik olmayan bir kainatta nasıl olur insan eğlence ve zevk için sadece yaratılmış olsun? Bu Allah Azze ve Celle'nin yaratmasına terstir. Her şey mükemmel yerinde gidiyor, deniz ters gitmiyor, denizin içindeki hayvanlar rahat bir şekilde yaşayabiliyor, havada kuş uçabiliyor, kainat, yıldız, güneş hepsi görevini bu kadar mükemmel yaparken nasıl olur da bu kainatın içinde sadece insan istediğini yapabilir? Bu böyle bir abes olamaz. Ve o yüzden Allah Azze ve Celle cevap veriyor. Kimler için? Bazı cahiller diyor ki, dünya malı için bir yaşıyoruz, Dünyada volta atmak için, gezmek için, çocuklarımızla, malımızla diğerlerine övünmek için. Ne yapıyor George? Diyor ki benim beyaz sarayım var. Övünüyor. Kime karşı övünüyor? Araba karşı övünüyor. O yüzden ne yapıyor bu? Diyor ki dünya hayatı benim için zevk ve eğlence ve diğerlerine karşı gücümü göstermek. Allah buna cevabı veriyor. Allah Azze ve Celle böyle inananlara ne yapıyor? Cevabı veriyor. Mu'minun suresi 135. ayet. وَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Yoksa siz öyle mi zannettiniz? Sizleri başıboş yarattığımızı ve siz sonra bize dönmeyeceğini? Nasıl olabilir ey müminler, ey müslümanlar, ey akıl sahipleri? Kainatın içinde her şey milimlik olduğu halde, fiziki, kimyası, biyolojisi hepsi mükemmel çalıştığı halde nasıl olur? Sen başıboş yaratılmış eğlence için çocuğunla, malınla diğerine hava atmak için yaratıldın mı? Porçelen, Mercedes'le saray kuraraktan diğerine hava atmak için mi yaratıldın? Allah azze ve celle bunu cevabını veriyor. Yoksa sen böyle mi zannettin diyerek ne yapıyor? Bunu inkar edenlere en büyük cevabı veriyor ve Kur'an'dan daha güzel cevap veren de elhamdülillah zaten yok. Yeni başlık atıyoruz. Peki ahiret gününü kim inkar ediyor? Ahiret gününü inkar edenler üç gruptur. 3 grup ahireti inkar eden grup vardır. Birinci grup tamamen inkar eder. Yani ahiret diye bir hayat yoktur diye inkar eden grup vardır. Bunlar ilk çağımızdaki insanlar adı felsefecilerdir. Bugün ateist diye geçiyorlar. Ama o zamanlar felsefeci diye akide kitaplarında ehli Sünnet'in felsefeciler diye geçerdir. Yunan felsefeciler, Hint felsefecileri gibi felsefeciler ahiretin ebedi hayatı inkar ederler. İkinci grup ise Hristiyanlardır. Hristiyanlar bir taraftan ahiret gününe inanırlar bir taraftan da inkar ederler. Derler ki ahiret günü sadece ruhlarla olacak, cesetler olmayacak. Ve bu görüşte Yahudiler de buna benzer görüşü yaparlar. Yani ahiret günü olacak ama nasıl olacak? Bedenle olmayacak. Neyle olacak? Sadece ruhlar buluşacak, ruhlar yaşayacak, ceset ise olmayacak. Üçüncüsü ise Budistlerdir ve uzak doğu inançlarıdır. Bunlar hepsi birbirine benziyor. Yani Hindu, Budist vesairesi bir de o Çinlerin var ne de ismi? he İşte bunlar ne der? taocular bunlar hepsi derler ki ruhlar öldüğü zaman diğer bir insanın ruhuna geçer, aktarılır. Yani گویا onlar inancına göre ahiret diye bir hayat yok. İnsan eğer hayatında iyi yaşıyorsa onun ruhu daha iyi bir varlığa geçer. Öylecince hep daha üstün bir varlık olur. Ve ne kadar da kötü yaşarsa bir sonra bir daha kötü insana aktarılacağına bunlar inanırlar. Peki İslam'a göre ise Bu da dördüncüdür İslam'a göre ise insan ruhuyla Ve cesediyle dirilecektir Ruhuyla ve cesediyle Dirilecektir Nedir deliller Bir kıyamet suresi Üçten dörde kadar İnsan yoksa biz onu tekrar inşa edeceğine inanmıyor mu Hatta o kadar inşa edeceğiz ki Parmak izleri dahi ilk yaratıldığı gibi tam net olacak Ahiret günü kalktığı zaman şu parmak izini görüyorsunuz ya aynısı olacak. Aynı şekilde onu yapacak güce kadir olduğunu Allah Azze ve bildiriyor. Kaf suresi birinci ayetten dörde kadar ruhla ve cesetle insanı dirilteceğini bildiriyor. Ve yine İsra suresi 49 dokuzuncu ile 42 52 ayette bildiriyor. Hadis-i şerif nedir delil? Peygamberimiz diyor ki toprak peygamberlerin cesedini yemez. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki peygamberlerin cesedini toprak yemez. Demek ki kıyamet günü peygamberler neyle kalkacak? Cesetleriyle kalkacak. Ruh o cesedin içine tekrar girecek. Mahşer gününde insanlar kabirden kaldırıldıktan zaman her ruh kendi bedenin içine tekrar girecek. Şu anda her ölen ruh Allah katında bir ağaçla bağlıdır. Bir ağaç var bütün ruhlar. Orada bağlı olduğunu bize hadis-i şerifler bildirir ve ahiret günü tekrar o ağaçtan bütün ruhlar nereye gönderilecek? Kendi cesedine, içine gönderilecek ve her peygamber, her insan ne olacak? Kendi ruhu ve cesediyle kalkacak ve aynısını yine bizlere nesaide haber veriyor peygamberlerin cesedinin toprak yemediğini, haram edildiğini toprağa ve şehitlerin de bir keza öyle olduğunu. Yani şehitlerin de toprağa yenilmeyeceğini söylüyor. Şimdi ise konumuz sura üflenmek. Ennefhu fis-sur yani sura üflenmesi. Evvela sur nedir? Surla ne anlaşılıyor? Sur dediğimiz zaman sura üflenecek denilirken boynuz demektir. Arapçada sur boynuz deniliyor. Yani burnuza üflenecek. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bunu Kur'an'ın 10 ayetinde farklı sürelerde bildiriyor. Bir tanesi mesela Taha 102'de bildiriyor. Ne diyor? Yevme yunfekhu sur O gün sura üflenecek. Sur nedir? Boynuzdan Ama ne boyunuzu Allah' alem falan hayvanın boyunuzu diye yorum yapılmaz. Sadece bir boyunuz olduğunu, kocaman bir boyunuz oldu böyle e, bu, ufak bir şey olmadığını, kocaman aklımıza tasavvur edemeyeceğimiz bir e, e, olacağını bildiriyor. Ve bu hadisleri aleyhissalatü vesselam bildirirken Tirmizi'de ve Ebu Davud'da soruyorlar. Ya Resulallah sur nedir? diyor ki o bir boynuzdur hadiste soruyorlar sur nedir azevel dedik ya bugün sohbette cumadan önce sahabe gelip peygambere soru sordu şimdi bazı kendini akıllı zannedenler Kur'an'ı aklıyla açıklıyor suru aklıyla açıklıyor halbuki adam gelmiş peygambere sormuş tirmizi de geçiyor Ebu Davud geçiyor ya Resulallah sur nedir peygamber bunun cevabını vermiş ben şimdi peygamber sanırsa, cevabını mı arayacağım Yoksa 1400 dört sonra kendi aklımdan uyduracağım olan mantığı alacağım? Hangisi isabet eder? Muhakkak ki Kur'an inen kişinin yorumunu alırsam o bana fayda verecek. O yüzden Kur'an'ı akılla anlamak insanı cehenneme götürür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i akılla uyman için akılı verecek. Ama sen ayetleri ben kafama böyle açıklarım dersen, şeytanın tuzağına düşmüş olursun çünkü şeytan Allah hakkında bilmeden konuşmanı emreder bunu ayırt etmemiz lazım nedir peygamber aleyhisselam buyuruyor ki ne hangi hadiste geçiyor Ebu Davud'da geçiyor sahihtir Albani hepsi sahilemiştir Ebu Davud'da da geçiyor soruyorlar ya Resul sur nedir diyor ki aleyhisselatü resul karnun yunfekhu fihi boynustur onun içine üflenecek diyor Ama büyüklüğü nedir, nasıldır? Bunun hakkında rivayetler gelmemiştir. O yüzden burada şimdi gelen soru kaç defa sura üflenecek? Selçuk kaç defa sura üfleniyor? Evet, başka artıran var mı? He? 3 defa maşallah. Sura 3 defa üfleniyor. Sura 3 defa üfleniyor. Alimler arasında büyük ihtilaf vardır. Kimi 3 ile 2'yi ayırt ediyorlar. Kimi ise diyor ki 2 ile 3'ün maksadı aynıdır. Niye? Çünkü ayette 3 defa geliyor. Birincisi <gülüyor> nefhatul fezi' Nefhatul fezi' ye. Yani kıyametin kopmasıdır. Fezi' günü, kıyamet günü. Bu birinci üfleme İkincisi nefhatul soğuk Bu da ölümdür diyor. Ölüm üflemesi. Üçüncüsü ise Nefhatul kıyam minel kubur. Bu da kabirlerden çıkılması için üfleniliyor. Şimdi alimler diyor ki bu birincisi ve ikincisi bir gruptur. Bir grup diyenler sura iki defa üfleneceğini iddia ederler. Ama bunları benim gibi burada şimdi anlattığım gibi üç grup olarak bölen ehl Sünnet alimleri de olmuştur. Ancak ikisi de doğrudur. Yani bir insan dese İşte Sura iki defa üflenecek. Eğer kastı onunla yani kıyametin kopması ve kıyametin e, onun içindeki bulunan bütün mahlukatın meleklere dahil öleceğini kastediyorsa doğrudur. Ama Sura üflemekle birinci Sura sadece insanlar öleceğini diyorsa ama kıyametin kopmayacağını zannediyorsa işte hata etmiştir. O yüzden alimler bunu hadiste detaylı alıyorlar. Nedir? Diyor ki bir mahlukat ölecek içindeki yeryüzündeki Ve gökyüzündeki ikincisi kıyamet kopacak. Yani her şey paramparça olacak. Her şey paramparça olacak. Güneşte, ayda, yıldızda, dağlarda, denizlerde, yerde, havada hepsi paramparça olacak. Yok gibi oluyor. İlk başta nasıl yoktuysa sonunda da olmayacak. Anladınız mı? O yüzden halber bunu üçe bölmüşlerdir. Ve bunu taberi E, bildiriyor. Peki sura kim üfleyecek? Kim biliyor bunu? Beleman. he melek. İsrafil mi? Melek mi? Şimdi karar verin. He? Nereden duydun? Sen meleklere imanda yok mudun? <gülüyor> zaman biz orada söyledik. Evet. İsmi sahih rivayet yoktur. Çok hadisler var. İsrafil diyor ama hepsi zayıftır. Bir tanesi sahih değildir. Mesela zayıf hadislerdir. İsrafil melek üfleyecek denilen hadislerin hiçbiri sahih olmadığı e, malumdur. O yüzden sura üflenecek meleğin adına isim vermek yanlıştır. Peki şimdi soru iki sur arasında yani kıyametin ve mahlukatın ölümüyle ikinci sur arasında yani üçüncü sur üflenmesi yani insanların kabirden çıkması arasında ne kadar müddet olacaktır? Bunu bize hadis Ebu Hureyre söylüyor. Buhari Müslüm hadisidir. Yani kıyametin ve içindeki mahlukat öldükten sonra sura üflenip hepsinin yok olduktan sonra kafirler, çünkü en son kafirler kalıyor. İnsanlar olarak kafirler, cinlerden kafirler kalıp yok edilecek. Bir de melekler öldürülecek. Ayrıyeten kıyamet kopacak. Bu olduktan sonra ikinci sur yani kıyamete dirilme kabirlerden çıkma tarihi arasında kaç gün olacak, ne kadar vakit olacak Aleyhisselatu vesselam Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Diyor ki Aleyhisselatu vesselam iki sur arasında 40 var. 40 ne? Kim biliyor? Sen ne diyorsun? 40 ne? Kırk Hafta saat. mı, gün mü, kırk sene mi? Bir şey söyle. Bilmiyorum. Bilmiyorum. 40 saat söylüyorum mi? <gülüyor> hadis var ben sana diyorum hadis var. 40 bin Ebu Hurayra diyor ki ben peygamberden duydum. Kendisi buyuruyor ki ilk sur ile son sur arasındaki mühlet 40'tır. Sahabe diyor gün mü bilmiyorum. Hafta mı bilmiyorum. Sene mi bilmiyorum. Sadece 40 dediğini hatırlıyorum. Ama bunu kalkıp 40 güne, 40 haftaya, 40 seneye çevirmek bid'attir. Çünkü hadis orada durmuş. Sahabe-i kiram diyor ki ben hatırlamıyorum. Sadece hatırladığım 40 dedi. O telsi gitmediğinden dolayı Ebu Hurene'de o kadar zorluyorlar. Ya söyle hafta mı, gün mü söyle. Söylemiyorum. <gülüyor> Peygamber Aleyhisselam 40 dedi. Ben de 40'ta kalacağımı bizlere bildiriyor. Bunu da anladıktan sonra yani birisi kalkıp 40 gündür veyahut da kırk yıldır birinci surla ikinci sur arasındaki mühletlerse bilsin ki Bilsin ki bunlar hepsi zayıf hadislerdir. Bunu İbn-i Hacer aleyh hepsine red veriyor. Çünkü var hadisler var. Bir sürü zayıf ve uydurma hadisler var. İki sur arasında ne kadar mühlet olacağını alimler, bazıları işte tasavvuf ehli vesaireler yazmışlar. Ancak bunların hepsinin aslı yok. Aslı olmadığını i̇bn Hacer gibi büyük alimler bildiriyor. Bazı alimler suyutu gibi kurtu bir tefsirinde Berdizi gibi bunlar 40 yıl derler Suyuti büyük alimlerdendir Kurtubi de büyük alimler Bunlar hepsi müfessirdir, muhaddistir Ancak İbn-i Hacer Bunlar hepsine ret vermiştir Getirmiş oldukları delilleri Hepsini zayıflamıştır Ve aslı olmadığını bildirmiştir Yani böylece Anlıyoruz ki 40'ta kalıyoruz Buhari Müslim'de geçtiği gibi Yeni konuya yazıyorsunuz Yeni konu Nedir? İnsanların hali haşır günü yani kabirlerinden çıktığı zaman halleri nasıl olacak? Bak ben ölümle kıyamet gününe kadar atladım. Çünkü bu daha önemli diye. Onu zaten biliyorsunuz kabir azabı var, kabir azabı var, işte nimeti var. Bu konuları ben geçiyorum. Çünkü en önemli konuları hususlara değinmek istiyorum. Çünkü bu konuda çoğu insanın haberi yok. Bilgisi olmadığından dolayı. Dedim ya bazı bölümleri anlatacağım. Sakın demeyin. Aa, bu kabir azabını atladı. Kabir mükafatını atladı. Bu ne biçimdir diye. Sonra bizi mutezile diye burada adımızı çıkartmayın. Sadece niyetimiz en önemli ahiretle iman olan konularını anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bunları normal kitaplarda, Türkçe kitaplarda bulunmaz ve çok zor. O yüzden bunları toplama bir değerlendirme yaptık. Ee, Peygamber aleyhissalatü vesselam hepsi sahih hadislerine dayandırılaraktan insanlar ahiret günü kabirlerinden nasıl çıkacaklar? Anlatabiliyor muyum? Birincisi Buhari ve Müslüm'de geçiyor. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Hufaten, Herkes diyor kabrinden çıkacak yalın ayak. Ayak ne demek? Yani terliği olmayacak. Ayakkabısı olmayacak. Çorabı olmayacak. Çıplak ayak olacak. Hüfaten. Ondan sonra Uraten. Uraten ne demek? Çırılçıplak. Anadan doğduğu gibi. Ondan sonra başka Gürlen. Gürlen ne demek? Yani sünnetsiz. Ayetin başında ne okumuştur İsra suresinde? Sizi ilk nasıl yarattıysa gene eski halinize çevireceğiz. İnsan yaratılırken sünnetli mi yaratıldı sünnetsiz mi? Sünnetsiz. Mahşer gününde de bütün insanlar sünnetsiz gelecek. İlk halinde gelecek. Anladınız da bunun hikmeti için bunu konuya girmeyeceğiz. Niye sünnetsiz? Sünnetli olacak mı sonra diye? Bu ayrı bu, bunun ayrı bir konudur. Bunun konusunda alimler ayrı bir sürü e, meseleler yazmıştır. Oraya hiç girmiyoruz. Ancak bu hadis nerede geçiyor? Buhari, Müslim, Tirmizi ve Nesai'de bulabilirsiniz. İkincisi kafirler kabirden çıktığı zaman yüzlerinde sürülecek yüzlerinden çekilecek Tirmizi hadisinde buyruluyor ki Tirmizi hadisinde buyruluyor ki e, mütekebbirler küçük insanlar olarak çıkacak kabirlerinden çıkınca boyları küçücük olacak insanlar onları ayaklarıyla ezecek niçin? onlar dünyada mütekebbirlidir fakiri zayıfı Mazlumu göz ardı ederlerdi, takmazlardı, alay ederlerdi. Ahiret günü, mahşer günü, da bak hesap günü başlamadı. Kabirden çıkışı anlatıyor. Kabirden çıkarken bu insanlar ne olacak? Küçük olarak çıkacak. Yani karınca gibi küçük olacaklar. Ve o kargaşanın içinde insanlar onların üzerine basıyor. O da saklanmaya çalışacak. Allah bizi kibirden korusun. Ondan sonra dilenci olanlar. Bazıları var dilenci olma mesleğine talip olanlar. Aramızda bazı cahiller geliyor. Diyor ki ben dilenci olacağım. Dillencilik çok güzeldir diye. Meraklı olanlara bak hadis ne diyor? Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki... Ahiret günü mahşerde dillenciler yani haceti olmadığı halde dillencilik yapanlara ne yapacak? Yüzü etsiz gelecek. Kabirden çıkacak yüzü olmayacak. Kemik gelecek. İskelet yüzü gelecek. Anlatabiliyor tabiyor mu bunu da böylece ne diyor ve bunun gibi daha bir sürü bir sürü e, farklı insanlar kabirden çıkacak. En basiti Cabir'in hadisidir. Bu kuralı yazın. Bu çok önemli cümledir. Diyor ki: "Yubasu kullu abd'in ala ma mat'a Bu kuraldır. Aleyhselatüsselam Cabir radıyallahu anh dan buyuruyor sahih hadiste. Her insan her kul Ölmüş olduğu üzere dirilecektir. Ne üzere ölmüşsen o üzere dirileceksin. Zina üzerine ölmüşsen zinayla dirilecek. Haramla ölmüşse haramla dirilecek. Şeytanlıkla ölmüşse şeytanla dirilecek. Neyle, ne üzere ölmüşse müşrik olarak ölmüşse müşriklik üzerine putuyla dirilecek. Herkes ölmüş olduğu din üzere hal üzere tekrar dirilecek. Bu da kuraldır. O yüzden bu örnekleri çoğaltabiliriz. Hadiste bir sürü farklı örnekler geliyor ama bu yeter. O yüzden herkes son ölüm anına baksın. Son ölüm ahalinin nasıl olacağını iyice ne düşünsün. Peki buradan bir tane hikmetli bir kural söyleyelim. O da nedir? Faydalı bilgi nedir? İlk kabirden çıkacak yani mahşer günü ikinci sure üflenip Ruhlara cesetler girdikçe, cesetlere ruhlar girdikten sonra ilk kabirden kalkacak olan insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve ilk insanlar arasından çıplaklığını örten, yani elbiselerini giymiş olan kim olacak? İbrahim aleyhisselam olacağını yine hadis-i şerifler bildiriyor. Bunu anladıktan sonra mahşer gününde mevkif var. Meydan diyoruz. Meydanda toplanacak insanlar Bu meydan hakkında bir sürü hadisler var ve bu mekanın çok özel bir yer olduğu, çok özel bir yer için Allah subhanehu ve teala o mekanı hazırlamış. O mekanı Allah azze ve celle mevkif dediğimiz meydanı mahşer gününün insanlar kabirden çıktıktan sonra bir noktada toplayacak. O topladığı yer hakkında Kur'an-ı Kerim bunu net olarak bize anlatıyor. İbrahim 42. ve 43. sürelerinde. Yine sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den buyuruyor ki, insan kendini o kadar o mavkifte terleyecek ki güneş ona o kadar yaklaşacak ki 70 adım terleyecek. O kadar teri olacak ki ter suyu ne olacak? 70 adım yayılacak. Ve ku kulağının burun demiyor kulağının hizasında olacak diyor. Kulağının hizasına da teri yükselecek. Nerede? O meydanda beklerken. Terler iç o kadar olacak ki terler içinde teri o kadar yayılacak ki diyor 70 adım. 70 adım ter artık düşün kaç metre oluyor. Etrafında 70 adım sayı her tarafından ve boyu da terin diyor kulak hizasına kadar yükselecek. Ve bu yerin bembeyaz bir toprak olduğunu çok tuhaf bir toprak meydanı olduğunu o mahşer gününün çok farklı bir toprak şeklinden olduğu dünyada onun gibi bir toprak çeşidi olmadığını çok farklı bir toprak çeşidi olduğunu yine bizlere e, anlatıyor fakat ona gelmeden önce neden insan bu kadar terleyecek hatta o kadar terleyecek ki artacak ki, ya ben hesabı da istemiyorum beni cehenneme atın öyle terli olan kafir Ne diyecek? Artık o kadar işkence görecek ki, o terlemeden, beklemeden diyecek ki, ya ben istemiyorum hesaplama, ben razıyım, beni cehenneme atın da bundan kurtulayım. Zannediyor ki cehennemde onu tatil bekliyor. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Hayır diyor kurtulayım diyor, yeter ki halbuki orada daha büyük azap bekliyor. Halbuki cehennemdeki azap daha şeşit, daha ağır olduğu halde kafir ne diyor, dayanamıyor, sabırsız Ve diyor ki ben bunu dayanamıyorum azap hemen gelsin ben gideyim. Peki alimler bak bunu bile araştırmış subhanallah ehl sünnetin farkı burada. Bu ter acaba kendisinin teri mi yoksa başkalarının teri mi? Acaba başkalarının teriyle mi karışmış yoksa bütün herkesin teriyle beraber mi yoksa kendisine ait midir? Bunu İmam Nebevi cevaplıyor getirmiş olduğu istimbatlarla hadislerin şeyle diyor ki kendisinin ve başkalarının teri de olabilir. Yani karışmış da olabilir, tek de olabilir. Durumuna göre, kiminle ne kadar yakın bir mesafede olduğuna göre, acaba mahşer günü teri kendisinin de olabilir, o kadar yaygın, başkasıyla da olabilir. Ama terin olmasının sebebi, güneşin ahiret günü çok yakın bir mesafede olduğundan dolayıdır. Evet mahşer günündeki o meydanın toprağını anlatıyorduk başlık yazın mahşer gününün özellikleri yerin özellikleri yani buluşma yerinin özellikleri bir dünyada hiçbir benzeri yok öyle bir toprak yok rengi bembeyaz olacak Buhari Müslim'de geçiyor mahşer gününün rengi bembeyaz olacak onun gibi başka bir renk toprak dünyada yok. Beyaz toprak gördünüz mü beyler? bak Beyaz toprak hiç, hiç dikkat etmiyorsunuz. Beyaz toprak var mı ya? Siyah topraktır. Anlatabiliyor muyum? Ama mahşer gününün toprağı beyaz olacak. Normalde toprak kırmızı olur, sarı olur, siyah olur. Anlatabiliyor muyum? Ama beyaz toprak diye bir toprak dünyada gördünüz mü? Var hocam. He? Nerede var? Bembeyaz. Kum toprağa karıştırma sen. Bembeyaz. Kardan daha beyaz bir toprak olacak. Sen deniz kumuyla karıştırıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ve bunun yanında hiçbir daha olmayacak hiçbir gölgelik alan olmayacak ne olmayacak hiçbir gölgelik yer olmayacak dağlar olmayacak hiçbir dağ olmayacak dümdüz bir arazide olacağı ne ot olacak ne ağaç olacak ne de dağ olacak peygamberimiz hiçbir şey olmayacak bu harim müslimde geçtiği gibi bu yerde günah işlenilmiyor beyler Mahşer gününde günah işlenilmeyecek. Hepsi çiril çıplak. Oldukları halde kimsenin aklından oradan zerre kadar bir haram işleyeyim diye geçirmeyecek. Bugün insanlar bir odada tek kaldığı zaman bir kadın erkek. Her türlü haramı düşünüp yapıyorlarsa anlatabiliyor muyum? Ahiret günü o kadar temiz bir yer ki O yüzden Allah Azze dünyada mahşeri yapmıyor. Bambaşka bir yerde yapıyor. Günahsız bir yerde yapıyor. Ve günahı asla yapılmayacak bir yerde insanları toplayacak. O yerde asla günah yapılmayacak. Günah dahi düşülenmeyecek. Çünkü insanların o gün daha büyük derdi var. Günah yapacak. Vakitleri veyahut da fırsatları yok. O yüzden... Nedir? O bölge günahsız bölgedir. Bu da Allah'ın ne kadar adaletli, yargılarken bile ne kadar bir temiz yer seçtiğini, çünkü Allah zevecek inecek? Allah subhane ve teala gelecek. Neciz olan, kirli olan yere Allah zevecek, elle gelmeyecek. O yüzden günahsız bir yer seçiyor. Tertemiz yer seçiyor ve insanların orada günah bile akıllarından geçirmeyeceklerini bizlere bildiriyor. Çünkü orada dediğimiz gibi Allah Sübhane ve Teala hüküm verecek. Bunu anladık. Yeni başlık yapıyoruz. Peki bitti mi vakit yoksa? He? Bitti galiba. <gülüyor> Saat 8 Ya diyeceksiniz devam yapalım. Ya da istemiyoruz. Bak daha ben. Dakikaya. 1, 2, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 ondan sonra durdum. Dedim zaten başaramayacağız. havuzda durdum ben. Devam gitmedi. Bak daha havuzdayız, daha sırat var bilmem daha bir sürü şeyler var. Hepsini ben durdurttum. Ya devam diyorsunuz ya da çünkü bu kadar önce yetiştirdim. Hakkınızı helal edin. İstiyor musunuz? Yok sonra demeyin. Bak kesti programı demeyin. İyi tamam o zaman. Müddetini geçiyoruz. İnsanlar mahşer gününde ne kadar bekleyecek? Beyler. Az Bak bunu çekseydiniz işte şimdi. Bak orada yarın ki derste bunu bunlara anlatamayacağım. Çünkü müddet yetmeyecek. Hani kamera Bak gitti işte gene. Soldurdunuz beni. Ben mi? Yok. Benim haberim biliyor. Ben yani. Tamam. Şimdi bu konuda iki tane ayet var. İki ayet var. Bir ayette Hac Suresi 47'de bunun bin sene olduğuna dair işaretler var. Diğer Meariç Suresinde ise 4. Meariç 4'te ise elli bin sene olduğu bekleme dönemi olduğu söyleniyor. Ama sahih olan görüş hangisidir? Alimler diyor ki birinci ayet yani Haç 47'deki bin sene sizin katınızda yani insanların hesabındaki bir sene Allah katında bir gündür diyor ayeti. Bu ayetteki bin sene insanlar katındaki bir gün Allah katındaki bir gün bin sene eşit olan Mahşer gündeki bekleme müddeti midir, Yoksa Allah'ın katında saymış olduğu günler midir? Ve ayetin zahirinden alimler diyor ki Allah katında sayılan günler kastediliyor ediliyor. İkincisi ise e, nedir? 50 sene sene hakkında rivayetler yok. Sadece spekulasyonlar var alimlerin. Çıkartmış olduğu istimbadlar. Diyorlar ki 50 sene kafir bekleyecek. Kafir hesap günü, mahşer günü 50 bin sene bekleyeceğini ve bazı hadislerde Müslüman ise 100 sene bekleyeceğini ve bazı rivayetlerde 1000 sene bekleyeceğine dair. Ancak bunların senetlerinde hep şüpheler var. Yani zayıflık yönü çok kuvvetli olan hadislerde var. Ama böyle görüşler var yani ehli sünnetten. Bu görüşte olan alimler var. Yani diyor ki 50 bin sene Müslüman beklemeyecek bir Müslüman ahiret günü mahşerde elli bin sene bu kafire bir azaptır. O teri içinde elli bin sene kalacak. Ancak Müslüman en fazla bin sene derecesine göre kalacağı, bekleyeceği söyleniliyor. Ondan sonra mahşer gününde şefaat vardır. Şefaat nedir? Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden veyahut da başkasından he, ahiret günü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden veyahut başka birisinden yani şehitten olabilir başka peygamberden efendim babadan vesaire anneden vesaire şefaat isteyecek. Ne için? Yani onlara bir menfaat dokunsun diye şefaatin manası ahiret günündeki şefaatin manası peygamberden veyahut da peygamberin dışında başkasından Allah katında ona menfaat sağlasın diye o kişiden istekte bulunacak. Ya peygamber sallallahu aleyhi ve, ve en büyük şefaata peygamberimiz yapıyor. Onun şefaati en büyük şefaat şefaatul uzma dediğimiz en büyük şefaat ona aittir. Ona vaat edilmiştir. Makam-ı Mahmud ona verilmiştir. Ee, nedir? Budur. Ve onun dışındaki diğer insanlara da başkaları insanlar gidip Allah katında kendisi için annesi için değil, babası için değil hanımı için değil kendisi için ne isteyecek? bir menfaat isteyecek, fayda isteyecek. O kişi de ya peygamber ya da diğeri ne yapacak? Allah'tan onu isteyecek. Hatta hadiste geçiyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam secdeye kapılacak. Ta ki Allah azze ve celle ona yeter ya Muhammed dua ettin. Kaldır başını. Dile, dileğini kabul edeyim. Şefaat et. Şefaat ettiklerinin şefaatini kabul edeyim diyerekten ne yapacak? Peygamberimize diyerek bir cevap verecek ve böylece aleyhissalatü vesselam ümmetim ümmetim diyecek. Bu olacak. Nerede olacak bu? Mahşer gününde olacak. O büyük meydanda olacak. Bunun üzerine Allah Azze ve gelmesi Allah Azze ve Celle mahşer gününe gelecek. Allah Azze ve mahşer gününe gelmesi neyi gösteriyor ehli Sünnet'e göre? Allah Azze fiili vardır. Yani davranışları vardır. Ve istediği gibi Davranır kimse onu fiillerini sınırlayamaz. Ve bu da bir delildir. Mu'tezile gibi. Diğer aklani fırkalar ne yaparlar? Bunu inkar ederler. Allah Azze ve Celle gelmeyecek derler. Ehli sünnet der ki Allah Azze ve Celle bizzat ahiret gününe gelecek ve kulları arasında hükümü o verecek. Allah Azze ve bizzat kendisi gelip hükümü verecek. Bunun için e, delilimiz nedir? Fecir Suresi 21- Ve 22 kim diyor o ayeti? Vecâ'e rabbuke vel meleku saffen saffe. Yoksa veci'e. Veci'e, vece'e rabbuke vel meleku saffe vece'e, evet. Ben Amme suresiyle karıştırdım. Vece'e rabbuke vel meleku saffen saffe. Ve o gün Allah, Rabbin gelecek ve melekler saf saf önünde duracağını Bizlere Fecir Suresinde bildiriyor. Yani alimler ehl Sünnet ile diğer fırkalar arasında ihtilaf çıkmıştır. Ve Ehl-i Sünnet demiştir ki Allah zatıyla gelecek. Bizzat kendisi gelecek. Ve tevilciler yani mantıkçılar, tevilciler mutezile gibi fırkalar demişlerdir ki hayır Allah'ın zatı gelmeyecek. Allah'ın emri gelecek. Yani emir gelecek meleklere başlayın insanları yargılamakla Biz ise diyoruz hayır bu doğru değildir. Bizzat Allah'ın zatı gelecektir. Bu, bunu böyle inanmak farzdır. Bunun zıttını söylemek haramdır ve körü körüne inkar ederse kafir olur. Cehennem, cehennemlik olur. Tövbe etmeden ölürse cehennemlik ebedi gider. O yüzden mecburdur böyle itikat edecek. Ondan sonra Allah Azze ve Celle orada konuşacak. Mahşer gününde Allah Sübhane ve Teala konuşacak. Araf suresinde dediği gibi o gün Herkese soracağım diyor. Allah Azze ve Celle Araf suresi 6. ayetinde buyurur ki o gün herkese hesabını soracağım diyor. Diğer bir ayet-i kerimede Ette Kasür suresinde ise ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ O gün nimetlerden dahi hesabı ve soracağım diyerekten konuşacak. Kiminle konuşacak? Bütün kullarıyla konuşacak. Ama kullar onu görecek mi? Sadece cennet ehli görecek. Görmek ayrıdır. karıştırma Konuşmakla görmek ayrı bir şeydir. Ama Allah Azze ve Cihaz'ın orada olacak. Ve kullarıyla hesaba çekecek. Ve onlarla konuşacağını bize bildiriyor. Yine burada konuşacağını inkar eden kimler? Mutezile. Ne kadar kıyametle ilgili, ahiret günüyle ilgili hadis varsa yüzde doksan dokuzunu inkar ederler. Sırf akıllarına hoş geleni kabul etmişlerdir. O da çok azdır. O yüzden... Nedir? Yine mutezile burada Allah'ın insanlarla hesap günü konuşacağını ne yaparlar? Ee, e, ne yaparlar? İnkar ederler. Sonra mahşer günü Allah Azze ve Celle'ye bütün insanların amelleri arz edilecek. Nerede yazıyor bu? İbrahim Suresi 21. Ahiret günü Allah Subhanehu ve Teala bütün herkesin amelini gösterecek. Herkese ne yaptın? İyilik, kötülük hepsi önüne gelecek. Hepsi tek tek önüne çıkacak Gizli yaptığın, açıktan yaptığın Söylediğin, davranışların Konuştukların, aklından geçirdiğin Her şey tek tek kişinin önüne gelecek, aynısı Hud suresi 18'de de Diyor, sonra kitaplar Ulaşacak, kitaplar Sayfeler ulaşacak, suhuf Ve İsra suresinde diyor Kefe binefsikel yağm Kefe binefsikel yağm Bugün sen Kendine yeteceksin aleyke hasibe. Bugün sen kendi nefsine kendin yargılayacaksın. Niye? Kitabın eline verildi. Artık oku. karnen elinde. karnen eline verildi mi? Nereye gideceğini insan biliyor bile. O o kitap verilirken bu kitapların fazla sayfalar olduğunu, farklı boyutlarda olduğu hakkında rivayetler vardır. Ve melekler amel defterlerinin yazdığına ispattır. Çünkü yine bazı cahiller, Hristiyanlar bunu inkar ederler. Derler ki melekler sağda solda ameli yazmazlar. Bu da nedir? İspattır. Neye ispat? Meleklerin sağımızda, solumuzda her yapmış olduğumuz ameli kaydettiklerini ve bu kaydı ahiret günü sayfa olarak insanın eline verilecek. Ondan sonra ayrıca bunu cehmiye de inkar eder. Cehmiye de aynen Hristiyanlar gibi bunu inkar eder der ki böyle bir şey olamaz. Ve Allah Azze ve Celle'nin meleklerinin kiramen katibin yazdıkları amelleri inkar ederler. Bunu da anladıktan sonra her kişi kendi defterini okuyacak. Okuma yazması olmayan bile, meleklerin yazmış olduğu dili bilmeyen bile o gün o dille okuyacak. Anlatabiliyor muyum? Meleklerin hangi dilde yaz, yazdığını biliyor muyuz? Allah alem bilmiyoruz. Şu anda amellerimiz kaydediliyor. Ama hangi dilde konuşulacak? Allah'u alem bazıları diyor Arapça konuşulacak Allah'u u Alem rivayet yok ama mutlaka o kitapları herkes okuyabilecek isterse hayatında hiç kalem ağzını eline almamış olsun kitap eline almamış olsun bile o bile okuyacak herkes okuyacak bunu da anladıktan sonra tabi defterlerin veriliş şekli var 3 türlü veriliş şekli var bir sağ taraftan verilecek sayfeler ve da sol taraftan verilecek ve da arkasından verilecek Yani arkasından verilenleri de <gülüyor> sol tarafından alacaklar. Yani sol eliyle arkasından alacak. Onların da cehennemlikten olduğunu. Cennetlik olanlar sadece sağ elinden alacak. Sağ elinden ona verilecek. Cehennemliklere sol elinden verilecek. Bir de arkadan sol eliyle verilecek. Bunu ayırt etmek lazım. Bazı cahiller ki ki, Kur'an'da çelişki var. Bak burada diyor sol elle, bir de diyor arkasından. Ya arkada el mi var? İşte bu elde işte sol elle arkadan alıyor. Bunu kast ediyorlar ve bu nerede geçiyor? Sağ elden verileceği El Hakka 19. Sonra elden verilecek El Hakka 25. Ve arkadan verileceği de El İnşikat 10 11'de bunu bildiriyor. Ve buna vacip et buna iman etmek vaciptir. Bu ayetleri okuyan nasıl bunları inkar ediyor ben anlamıyorum. Cehmiye gibi insanlar bu ayetleri okuduğu halde inkar etmişler. Niye? Çünkü demişler ki aklımız almıyor. Nasıl olur? Ya ayet yazır. Allah diyor. Sağ elinden defterini alacak. Sonra elinden defteri alacak. İnkar etmişler. Anlatabiliyor muyum? El Hakkai 19-25 El İnşikab 10-11 Evet peki Bazı insanlar Bazı insanlar Sahifelerin verilme hikmeti nedir? Niçin insanlara sahifesi verilecek? Ümit Sahifeler için bize verilecek? Ya, İnkar etmeyelim edelim. diye. Yazılı bir beşteytikung. Tasdikname bu. Evet. Bak bunları yaptın. Birisi alacak defterleri atacak diye ben kabul etmiyorum. Bastet. <gülüyor> Aksu ya ababim. Good. Alacak atacak defteri. Diyecek ben bunu kabul etmiyorum. Niçin? Diyecek ben bu kim yazdığını bilmiyorum. Kabul etmiyorum diyecek. İnsan kendini hep akıllı zannediyor. Halbuki en zalim en cahildir. iman olmadı mı? O yüzden Ne yapacak? Atacak, defter edecek. Kabul etmiyorum. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onun ağzını mühürletecek, ellerini konuşturacak. Eller konuşacak. Başlayacak el anlatmaya. Böyle böyle böyle yaptın. Ayaklarda şahitlik edecek. Anlatabiliyor muyum? Ne yapacak insana? Kendi vücudu bedeni şahitlik edecek. Aleyhinde. Bunu da anladıktan sonra ya arkadaşlar amel defterindeki seyyeler, müminlerde de haseneye çevirilecek. Anlatabiliyor muyum? Kötü amel işlemiş ama ardından büyük tövbe yaptığından dolayı ve tövbesinden sonra salih amel yaptığından dolayı ne yapıyor? Allah Azze ve Celle o sayfadaki, halbuki yazıyor, haramiyi işlemiş içki içmiş, kuma yapmış ama ardından büyük tövbe etmiş. Ve tövbesinde samimi kaldığından dolayı, O defterdeki günahlar Hassene'ye yani güzel amele döndürülecek. Bu nedir? Allah'ın mükafatı. Furkan suresi 70'te yazıyor. Delil nedir? Furkan suresi 70'te sahifedeki seyyiatlar yani kötü günahlar günahlar ne olacak? Hassene'ye döndürüleceğini bizlere bildiriyor. Bu neydi? Sahifeler verildi. Ardından hesap kuruluyor. Şimdi hesaba geçiyoruz. Hesap kuruluyor. Hesap ne demektir? El hesap, hesap günü diyoruz. Hesap günü insanların Allah'ın huzurunda durup, nereye mahşer gününde nasıl gideceklerin amellerinin onları hangi neticeye götürülmesidir demektir. Yani ahiret gününde hesap kurulduktan sonra artık insan kesinleşmiş olacak hükmü, nereye gideceği ve bu, bunun hakkında, Allah Teala Maide 4'te diyor ki: "İnallaha seriul hisab." Allah çok acele hesabı görecek. Böyle aylarca, haftalarca hesap uğraşamayacaksın. Çok hızlı bir şekilde hesap vereceğini insana ne diyor? Bildiriyor. Allah Teala Maide 4'te bunu bildiriyor. Ondan sonra yine hesap gününde Mücadele Suresi'le diyor ki: "Ahsahullah" Allah hepsini sayacak. Kime sayacak? Hesap günü. Ve nesuhu. Ama insan unutmuştu. Ya bunu da mı yapmışım diyecek. Allah sayacak şunu yaptın, şunu yaptın, şu zulmü yaptın, şu haksızlığı yaptın, şunu da aldattın, şunu da çaldın. İnsan unuttuklarını ona hatırlatacak hesap günü. O kadar yapacak ki, o kadar hesap çekilecek ki hatta iki boynuzlu, bir boynuzlu koyunla boynuzsuz koyun arasındaki hesef. Düşmanlığı dahi hesap günü çözülecek. Ve ilk hesaba çekilecek olan ümmeti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam buyurur, biz son ümmetiz. Ama ahiret günü hesaba çekilecek ilk ümmet biz olacağız. Bu da nedir? En büyük bir şereftir. Ve o olduğu gibi şahitler getirilecek. Şahitler getirilecek. Fussilet suresinde anlatıldığı gibi. 20 ile 24 ayetinde geçtiği gibi şahitler geçecek her Ümmete, her peygambere şahit çağırılacak. Nuh Aleyhisselam a denilecek ki görevini yaptın mı? Nuh Aleyhisselam diyecek ki ya Rabbi yaptım. Nuh kavmi inkar edecek. Yaran diyecek yapmadı. Bizi dine çağırmadı, tevhide çağırmadı. Ya 950 sene gece gündüz çağırdım diyor. Yapmadı diyecekler, inkar edecekler. Bunun üzerinde Nuh Aleyhisselam diyecek ki Allah soracak şahidin var mı ya Nuh? Diyecek ümmeti Muhammed. Bizi şahit gösterecek. İbrahim gelecek. Görevini yaptın mı? Kavmi inkar edecek. Şahidin var mı İbrahim? Var ya Rabbi ümmeti Muhammed. Bizler şahidiz o gün. O yüzden şahit olun. Yoksa aleyhinize şahitlik yapılacak. O yüzden şahitlerden olun. Aleyhinize yapılmasın. O yüzden samimi inançlılar kişilerden olun. Bunun üzerine aziz kardeşlerim kısası olacak. Kim kimi haksızlık yapmışsa kim kimi tokatlamışsa vurmuşsa yüzleştirilecek. İki yetim İki en fakir, en haksız Kim toprağını çalmış, malını çalmış Şimdi al intikamını Hesap günü o intikam yapılacak Kime ne kadar yapmışsan Hayır karşılığını göreceksin Kime ve şerre kadar Zarar vermişsen Onun da karşılığını göreceksin Ve Değerli kardeşim hesap günü Allah'ın rahmeti Allah'ın rahmetiyle insan Cennete girecek, hesabını Allah'ın Rahmetiyle kazanabilecek kimse hesap günü ameliyle cenneti kazanamayacak isterse peygamber olsun amel gün, hesap günü ahirette hesabı ancak Allah'ın rahmetiyle başarabilecek ve bunu peygamber aleyhissalatü vesselam Bukhari Müslüm hadisinde duyuruyor diyor ki hiç kimse ameline güvenmesin kimse ameliyle cennete giremeyecek bunun üzerine diyorlar ya Resulallah sen de mi giremeyeceksin diyor ben dahi giremeyeceğim hepimiz Allah'ın rahmetiyle gireceğiz O yüzden sadece Allah'ın rahmetiyle cennete girilecek arkadaşlar. Allah Azze hesap günü kime merhamet ederse, rahmet ederse ona ne mutlu. Ve kime de rahmet etmesi ondan en ufağına kadar soracak. Kafirlerden her nefes alışını, her bakışını, her yürüyüşüne, her düşüncesinden hesabını isteyecek. O yüzden Ehl-i Sünnet demiştir ki, sadece amelle kimse cennete giremeyecek bunlara itiraz etmişler bazı fırkalar çıkmış kaderiye gibi fırka çıkmış demiş ki hayır insan tek ameliyle cennete girecek Allah'ın rahmeti falan yok Haşka. inkar etmişler demişler ki biz cennete yapmış olduğumuz amellerle gireceğiz bu da nedir Allah'a en büyük iftira ve zulümdür o yüzden böyle fırkalar var hala bugün de var niye ben bu kadar çalıştım yaptım Bana Allah'ın rahmeti gerek yoktur diyerekten ne yapmışlar Kadiriyye gibi fırkalar Allah'ın rahmetiyle hesabım geçileceğine inanmamışlardır. Bunu da kısaca anlattıktan sonra mizan var, terazi var. Akib bir 30 dakika. Kein Problem. Ist es in saat var. El mizan mizan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir kantar ağzı olan dili olan bir kantar olacak gördüğünüz gibi konuşan bir kantar terazi olacak konuşacak diyor aleyhissalatü vesselam ahiret gününde Allah azze ve celle hesabı yaptıktan sonra bir de kantar olacak bu kantar ne yapacak kişinin amellerini de ve bu terazinin iki eli olacak her terazinin olduğu gibi tartıldığı gibi bu terazinin de dili olacak ve iki eli olacak ve Allahu Teala ve Celle buyuruyor <tü> El veznu yevme izn hak. El veznu yevme izinul hak. Yani tartı ahiret günü haktır buyuruyor Allah Teala ve Celle. Nerede bunu diyor? Araf suresi 9 ile 8 ile 9. El Enbiya suresi 47'de bunları söylüyor ve eee bu hadisi şerifte peygamber Aleyhisselatu vesselam Ebu Hureyre'den birinci hadis o İslam şule'deki talebiler bunu ezbere bilmesiler ne diyor kelimetani hafifetani alellisani sakiletani filmizani bu da ispattır sana imtihanda sorsalar ispat getir ahiret günü hesa, kantar olacağını terazi olacağını bu hadisi getiriyorsun bu harim müslüm Ebu Hureyre'den rivayet etti nedir kantar günü bu iki kelime ağır gelecek terazide Anlatabiliyor mu Bu gelecek. Bunu da anladıktan sonra Peki ne tartılacak? Mizan günü ne tartılacak? Bir Ameller tartılacak Yani ameller tartılacak Ameli işleyen kişi tartılacak Ameli işleyen kişi tartılacak Onun ameli tartılacak Ve bir de onun sayfaları tartılacak Üç şey tartılacak Ameli işleyen kişi tartılacak. Niye? Çünkü ömrü kimi 10 sene yaşadı, kimi 50 sene yaşadı, kimi 60 sene yaşadı. O kendisi tartılacak. İki, ameli tartılacak. 3 sayfaları tartılacak diye hadis-i şerif var. Nerede bu geçiyor? Buhari ve Müslüm'de geçiyor. Buhari-Müslüm hadisinde bunlar geçiyor. Peki bunun hikmeti nedir? Zaten hesap görüldü. Sayfa hepsi verildi. Kantar'a ne gerek var diye hikmeti diye sorulsa ne cevap veririz? Kim biliyor? Allah razı olsun. Allah'ın kamil adaletin ispatıdır. Allah Azze ve Celle kimseye zerre kadar haksızlık yapmıyor. İtirazın mı var? Altart bakalım amelini. Tart kendini. Tart bakalım yapraklarını, sayfaları. Tart diye Allah Azze ve Celle'nin adaletidir. Noksanlık kimseye noksan bir şey vermiyor. Herkes hak ettiğini alacak hak ettiğini Allah azze ve celle vereceğini böylece e, biliniyor. Peki kafirlerin ameli tartılacak mı? Kafirlerin ameli de tartılacak ama zanki pamuk gibi ağır olacak. Tartmayacak terazi. Ne kadar koydukça anlatabiliyor muyum sayfasını ağır gelmeyecek. Bunu kim söylüyor? Kur'an-ı Kerim diyor Kef Suresi'nde. Kef Suresi'nde 105. ayette diyor ki biz onlara kıyamet gününde hiçbir kantarda ağırlık verilmeyecek. Ona hiçbir ağırlık verilmeyecek. Ve böylece arkadaşa vermiş olduğum sözden dolayı sohbetimi burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ee, var mıdır bir kısaca sorunuz? Yoksa hemen yardım edelim. Ahmet kapıları aç hemen sandalyeleri çıkartalım. Sofraya istersinler. O yekönü an Abdullah. Fangt Bu sohbeti Aslı'ya da devam ediyor. herkes internetten dinler. Hangisini? Ben ah, şu anda 3 <gülüyor> <üç> tane <gülüyor> başka teyma başlamışım. Onları önce bitireceğim. Ben bunu sırf bu seminer için acele şey hazırladık. Asıl bu teyman yani her birisi kendine göre bir, bir saatlik ders. Çünkü ben hiç bak hadisleri saymadım. Bunu ben de seyreden yapalım hani. mı hocam? Çok Çok Ah, ama hangisini yapalım? yapalım? Önce ben bir shirki bitirmem lazım. Seminerde e de bir Daha shirki evet. Ama on 10 bölümlü shirki var. 10 bölümde bitiyor. 10 bölüm 10 hafta evet. Hocam söz İnşallah. Ah, yani bunları ama eğer böyle yaparım ben bir daha böyle yapmayacağım. Kamerasız bak hep bunu hep iade ediyoruz. Anlatabiliyorum. Bunları... Bir saat tam çekmiş yani. Audio çektin mi sen? Ha, i̇yi o zaman. Ahmet de çekti Çektin mi sen? Yapacağım i̇yi tamam. Hocam e, bu, e, bu mahşer gününde e, dirilişte kişi mesela İbrahim Aleyhisselam'ın ilk giyinen hocam. Evet. O meydanda buluşma noktasında insanlar o zamana kadar giyinmiş mı olacak? Amin. Yoksa terli çıplak mı olacak? Yok, daha çıplak olacak. olacak. Cennette Fakat ilk giyinmiş olacak Göreceğiz. göreceğiz. Aynen göreceksin. Ama aklından hiçbir kötülük geçiremeyeceksin. Çünkü derdin var. Şimdi adamın evi yanıyor. E Ev yanıyor. Arkadaş onu dondurma yemeye çağırıyor. Hı. Aklında hangisi var şu anda? Ev tabii. Ev var. Dondurmayı umursar mı şimdi? O da aynı. <gülüyor> Dondurma yemek falan olmayacak orada. Anlatan dert var yani.